Nebiethakkinda. Ve in kütüm fi ribin mma nazzelna على عبدنا فأتو بسورة من مثله ودعوش هدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكون النار التي وقودها الناس Gayet kısa bir Yani, abdimiz üzerine inzal ettiğimiz Kuranda bir şüpheniz varsa. Kur'an'ın mislinden bir sure yapınız, hem de Allah'tan başka işlerinizde kendilerine müracaat ettiğiniz şüheda ve muinlerinizi de çağırınız, yardım etsinler. Eğer sözünüzde sadık iseniz, hepiniz beraber çalışınız. Kur'an'ın mislinden bir sure getiriniz. Eğer bir misil getiremediğiniz takdirde, zaten getiremezsiniz ya. Öyle bir ateşten sakınınsınız ki odunu insanlar ile taşlardır. Mukaddeme. Kitabın evvelinde beyan edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği esas maksat dörttür. Birinci maksadı olan tevhid evvelki ayetle beyan edilmiştir. Bu ayetle de ikinci maksad olan nübüvvet beyan ve izah edilmiştir. Yalnız bir şey var ki bu ayet nübüvveti Muhammediyenin aleyhissalatu ve selam ispatı hakkındadır. Nübüvveti mutlakı hakkında değildir. Halbuki maksat mutlak nübüvvettir. Fakat külli, cüz'i de dahildir. Cüz'inin isbatı ile külli de ispat edilmiş olur. Bu ayet, hazret Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini, en büyük mucizesi olan icazı Kur'an'dan bahisle ispat ediyor. O zatın Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetine dair delail, başka risalelerimizde beyan edilmiştir. Burada yalnız bir kısmını hülasaten, altı mesele zımnında beyan edeceğiz. Birinci mesele Enbiyayı salifliğinde nübüvete medar ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında yalnız zaman ve mekanın tesiriyle bazı hususat müstesna olmak şartıyla yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamda daha ekmel, daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder. Bina alay nübüvet mertebesine nail olanların heyeti mecmuası mucizeleriyle vesair ahvalleriyle, lisanı hal ve kal ile nev-i beşerin sinni kemale geldiğinde üstadül beşer unvanını taşıyan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sıdkını büvvetine ilan-ı şehadet etmişlerdir. O Hazret de Aleyhissalatu Vesselam bütün mucizeleriyle saninin vücut ve vahdetini nurlu bir bürhan olarak aleme ilan etmiştir. İkinci mesele o zatın aleyhissalatü ves evvel ve ahir bütün ahval ve hareketi nazar dikkatten geçirilirse her bir hareketi, her bir hali harikulade değilse de onun sıtkına delâlet eder. Ez cümle. Gar meselesinde Ebu sıddık ile beraber, halas ve kurtuluş ümidi tamamiyle kesildiği bir anda, la taqaf, inna Allaha meena, korkma, Allah bizimle beraberdir diye. Ebu Bekir Sıddık'a verdiği teselli ve talk-ı beşerin fevkinde bir ciddiyetle, bir metanetle, bir şecaatle, hafsız, tereddütsüz gösterdiği vaziyet elbette sıdkına ve noktayı istinadı olan Halık'ına itimad ettiğine güneş gibi bir bürhandır. Kezalik, saadet idarein için tesis ettiği esaslarda isabet etmiş olduğu ve izhar ettiği kavaid'in Hakikatla muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu bütün alemc'e mazharı kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır. İhtar, o zatın Aleyhissalatu vesselam ahval ve harekatı birer birer yani tek tek onun sıtku hakkaniyetini gösterirse heyeti mecmuası onun sıt büvvetine öyle bir delil olur ki şeytanları bile tasdike mecbur eder. Üçüncü mesele. O zatın Aleyhissalatu vesselam sıdkını biyyetini yazıp tasdik eden birkaç sayfe vardır. Şimdi o sayfeleri okuyacağız. Birinci sayfa. O Hazretin zatıdır. Fakat bu sayfeyi mütaladan evvel dört nükteye dikkat lazımdır. Birinci nükte. Leysel kahlu kattekahul. Yani fıtrî kara gözlülük sun'î yapma kara gözlülük gibi değildir. Yani yapma ve sun'î olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar kamil olursa olsun fıtri ve tabii olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kâim olamaz. Her halde suniliğin yanlışlıkları onun ahvalinden, etbarından belli olacaktır. İkinci nükte. Ahlaka aliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıd^ktır. Eğer sıd kalkıp araya kiz girerse, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak olur. Üçüncü nükte mütenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihad olur. Fakat birbirine zıt olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. Dördüncü nükte Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Mesela çok iplerin heyet-i mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz. Bu nükteler göz önüne getirilmekle o Hazretin sayfesi okunmalıdır. Evet, o zatın bütün asarı, siiretleri, tarihçey hayatı vesaire ahvali onun pek büyük azim ahlak sahibi olduğuna şahadet ediyorlar. Hatta düşmanları bile onun ahlakça pek yüksekliğinden dolayı kendisini Muhammedül Emin ile lakaplandırmışlardır. Malumdur ki bir zaatta ihtima eden ahlaka aliye'nin imtizacından izzet-i nefis, haysiyet, şeref, vakar gibi hasis alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek haller husule gelir. Evet, melaiike uluvvi şanlarından şeytanları reddeder, kabul etmezler. Kezalik bir zatta ihtima eden ahlak-ı aliye kizp, hile gibi alçak halleri reddeder. Evet, yalnız şecaatle iştirah eden bir zat kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak-ı aliyeyi cem eden bir zat nasıl yalana ve hileye tenezzül eder imkanı var mıdır? Hülasa, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam kendi kendine güneş gibi bir bürhandır ve keza o zatın Aleyhissalatu vesselam dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Eğer o zatın yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, behemahâl gençlik saikasıyla dışarıya verecekti. Halbuki, bütün yaşını, ömrünü kemal istikametle, metanetle, iffetle, bir ıttirat ve intizam üzerine geçirmiş, Düşmanları bile hileye işaret eden bir halini görmemişlerdir. Ve keza yaş kırka bali olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlak olursa olsun Rusuh peydâ eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. Bu zatın tam kırk yaşının başında iken yaptığı o inkılab azimi âleme kabul ve tasdik ettiren ve alemi celp ve cezbettiren, o zatın Aleyhissalatu vesselam evvel ve ahir herkesçe malum olan sıdku emanetiydi. Demek o zatın Aleyhissalatu vesselam sıdku emaneti dava yenibüvvetine en büyük bir bürhan olmuştur. Dördüncü mesele. İkinci sayfeyi okuyacağız. Bu sayfa mazi yani zaman-ı saadet'ten evvelki zamandır. Şu sayfenin havi olduğu enbiyayı i Salifinin ahval ve kıssaları o zatın sıdgı nübüvvetine birer bürhandır. Yalnız dört nükteye dikkat lazımdır. Birinci nükte, insan, bir fennin esaslarını ve o fennin hayatına taalluk eden noktaları bilmekle, yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra davasını o esaslara bina etmesi, o fende mahir ve mütehassıs olduğuna delildir. İkinci nükte, fıtrat-ı beşeriyenin iktizasındandır ki, Adi bir insan da olsa, hatta çocuk da olsa, hatta küçük bir kavim içinde de bulunsa, pek kıymetsiz bir dava hususunda Cumhura muhalefet edip yalan söylemeye cesaret edemez. Acaba pek büyük bir haysiyet sahibi, Alelemşumhur bir davada, pek inatlı ve kesretli bir kavim içinde ümmi yani okur yazar sınıfından olmadığı halde aklın tek başına idrakten aciz olduğu bazı şeylerden bahsedip. Kemal ciddiyetle aleme neşru ilan etmesi onun sıdkına delil olduğu gibi o meselenin Allah'tan olduğuna da bir bürhan olmaz mı? Üçüncü nükte. Malumdur ki medeni insanlarca malum ve mehluf pek çok ilimler, sıfatlar, fiiller vardır ki bedevilerce meçhul olur ve o gibi şeylerden haberleri yoktur. Binaenaleyh bilhassa geçmiş zamanlardaki bedevilerin ahvalinden bahsetmek isteyen bir adam Hayalen o zamanlara, o çöllere gidip onlar ile görüşmelidir. Zira onların ahvalini ezberden, onları görmeden muhakeme etmekle istediği malumatı elde edemez. 4. nükte. Ümmî bir adam bir fennin uleması ile münakaşaya girişerek beynel ulema ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilaflı olanları da tasih ederse o adamın bu harika olan hali onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbi olduğuna delâlet etmez mi? Bu dört nükteyi göz önüne getir, Muhammed-i Arabi Ali sallatu ve bak ki o zat herkeste müsallam ümmiliyle beraber geçmiş enbiya ile kavimlerinin ahvallerini görmüş ve müşahede etmiş gibi Kur'an'ın lisanı ile söylemiştir ve onların ahvalini, sırlarını beyan ederek aleme neşru ilan etmiştir. Bilhassa naklettiği. Onların kıssaları bütün zekilerin nazar-ı dikkatini celbeden dava-i nübüvvetini ispat içindir ve naklettiği esasları beyne'l-enbiya ittifaklı olan kısmı tasdik, ihtilaflı olanı da tasih edip davasına mukaddeme yapmıştır. Sanki o zat vahyi ilahinin mâkesi olan masum ruhiyle zaman ve mekanı tayyederek o zamanın en derin derelerine girmiş ve gördüğü gibi söylemiştir. Binaen aleyh o zatın bu hali onun bir mucizesi olup nübüvvetine delil olduğu gibi, evvelki enbiyanın da nübüvvet delilleri manevi bir delil hükmünde olup o zatın nübüvvetini ispat eder. Beşinci mesele, asrı saadete ve bilhassa Ceziretül Arab meselesine dairdir. Bunda da dört nükte vardır. Birinci nükte alem cemalumdur ki az bir kavmin adetlerinden hakir. Önemsiz bir adeti kaldırmak veya zelil miskin bir taifenin cüzi zayıf huylarını ref etmek büyük bir hükümdara uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Acaba hakim olmamakla beraber az bir zamanda nihayet derecede adetlerine mutassıp, inatçı ve kesretli bir kavimde rüsuh ve kuvvet peydâ etmiş olan adetleri ref ve kalplerde istikrar peydâ eden ve zamanlarca devam ve istimrar eden ahlaklarını terk ettiren hem yerlerine gayet yüksek adetleri güzel ahlakları tesis eden bir zat harikulade olmaz mı İkinci nükte yine alem cemalumdur ki devlet bir şahs-ı manevidir çocuk gibi teşekkülü büyümesi tedricidir ve keza yeni teşekkül eden bir devletin bir milletin ruhuna kadar nüfuz eden eski bir devlete galebe etmesi Yine tedricidir, zamana mütevakkıftır. Acaba Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın bütün esasat-ı aliye'yi havi olan ve maddi manevi bütün terakkiyat ve medeniyet-i İslamiyenin kapısını açan, kısa bir zamanda defaten teşkil ettiği bir devletle dünyanın bütün devletlerine garebe edip maddi manevi hakimiyetini muhafaza ve ipka ettiren harikuladeliği değil midir? 3. Evet, kahru ile zahiri bir hakimiyet, sati bir tahakküm kısa bir zamanda ipka edilebilir. Fakat bütün kalplere, fikirlere, ruhlara icraî tesir ederek, zahiren ve bâtının beğendirmek şartıyla vicdanlar üzerine hakimiyetini muhafaza ve ipka etmek en büyük harika olmakla ancak nübüvvetin hassalarından olabilir. Dördüncü nükte. Evet, Tehditlerle, korkularla, hilelerle efkara âmmeyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüziidir, sathidir, muvakkat olur. Muhakemeyi akliyeyi az bir zamanda kapatabilir. Amma irşâd ile kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak, ahlak âliyeyi tesis ve alçak huyları imha ve izale etmek cevher-i insaniyetten perdeyi kaldırıp, hakikatı teşhir etmek, hürriyet-i kelâma serbestliği vermek, ancak şu'a-ı hakikatten muktebess, harikulade bir mu'cizedir. Evet, asr-ı saadetten evvelki zamanlarda, kalp katılığı ve merhametsizlik, öyle bir hadde bali olmuştu ki, kocaya vermekten âr ederek, kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Asr-ı saadette, İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, İnsaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdani bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Bu nükteleri cebi kalbine soktuktan sonra bu noktalara da dikkat et. 1. Tarihi alemin şehadetiyle sabittir ki parmakla gösterilen en büyük bir dahi ancak umumi bir istidada ihya ve umumi bir hasleti ikaz ve umumi bir hissi inkişaf ettirebilir. Eğer böyle bir hissi de ikaz edememiş ise sahi hep heba olur. 2- tarih bize gösteriyor ki en büyük bir insan, hamiyeti milliye, hissi uhuvvet, hissi muhabbet, hissi hürriyet gibi hissiyatı umumiyeden bir veya iki veya hut üç hissi ikaz etmeye muvaffak olur. Acaba. Evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm zulmetleri altında gizli kalan binlerce hissiyatı âliyeyi Ceziretul Arab memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek harikulade değil midir? Evet, şems-i hakikatin ziyasındandır. Bu noktaları aklına sokamayanın Ceziretul Arab'ı biz gözüne sokarız. Ey muannit, Ceziretul Arab'a git. En büyük peylesoflardan yüz taneyi de intihabet beraber götür onlar da orada ahlakın ve maneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muhammed-i Arabi'nin o vahşetler zamanında o bahşi bedevilere verdiği cilayı senin o peylesofların şu medeniyet ve terakiyat devrinde yüzde bir nispetinde verebilirler mi? Çünkü o zatın yaptığı o cila ilahi sabit. Hayet gayyer bir ciladır ve onun büyük mucizelerinden biridir. Ve keza bir işte muvaffakiyet isteyen adam Allah'ın adetlerine karşı safet ve muvaffakatını muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesbi muarefe etsin ve heyeti istimaiye rabıtalarına münasebet peyda etsin. Aksi takdirde fıtrat Adem'ye muvaffakatla cevap verecektir. Ve keza heyet-i de Umumi cereyana muhalefet etmemek lazımdır. Muhalefet edildiği takdirde dolabın üstünden düşer, altında kalır. bina aleyh o cereyanlarda tevfik ilahinin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla o dolabın üstünde Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ın hak ile mütemessik olduğu sabit olur. Evet, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği şeriatın hakayıkı fıtratın kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İctimaiyyatın rabıtlarına lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peydâ olmuştur. Bundan anlaşılır ki İslamiyet nev-i beşer için fıtri bir dindir ve ictimaiyyatı tezelzülden vikâye eden yegâne bir amildir. Bu nükteler ile şu noktaları nazara al. Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatu vesselama bak. O zat ümmiliği ile beraber bir kuvvete malik değildi ne onun ve ne de ecdadının bir hakimiyetleri sebkat etmemişti bir hakimiyete bir saltanata meylleri yoktu böyle bir vaziyetteyken mühim bir makamda tehlikeli bir mevkiide kemal-i ve itminan ile büyük bir işe teşebbüs etti bütün efkârı âmme'ye galibe çaldı bütün ruhlara kendisini sevdirdi bütün tabiatların üstüne çıktı Kalplerden bütün vahşet adetlerini, çirkin ahlakları kaldırarak pek yüksek âdat ve güzel ahlakı tesis etti. Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerdeki kasaveti ince hissiyatla tebdil ettirdi ve cevheri insaniyeti izhar etti. Onları o vahşet köşelerinden çıkararak evcî medeniyete yükseltti ve onları o zamana, o âleme muallim yaptı. Ve onlara öyle bir devlet teşkil etti ki Sahirlerin sihirlerini yutan Asay-ı Musa gibi başka zalim devletleri yuttu ve nev'i beşeri istila eden zulüm, fesat, ihtilal, şekavet rabıtalarını yaktı, yıktı ve az bir zamanda devleti İslamiyeyi şarktan garba kadar tevsi ettirdi. Acaba o zatın şu macerası onun mesleği hak ve hakikat olduğuna delalet etmez mi?